Eski dost düşman olmaz. Amerika Birleşik Devletleri İran yakınlaşması. Baş yazı. Allah'a subhanehu ve teala hamd, Resulüne, aline ve ashabına salat ve selam olsun. 7 Haziran seçimleriyle beraber Türkiye 13 yıldır sürdürdüğü istikrarlı günlerini kaybetti. 6-8 Ekim olaylarıyla ön denemesi yapılan, 7 Haziran sonrasında şahlanan toplumsal başkaldırı projesi gündemin ana ve tek meselesi haline geldi. Türkiye seçimlerle beraber oluşan bu yeni gündemiyle meşgulken tüm Orta Doğu'nun gidişatına etki edecek bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır gündemde olan ve üzerinde konuşulan nükleer program anlaşması son aşamasına geldi ve taraflar arasında imzalandı. Kendi iç sorunlarıyla meşgul olan Türkiye bu yeni durumla çok alakadar olmasa da birinci dereceden bu antlaşmanın muhatabıydı aslında. Konunun Türkiye ile ilgili olan kısmına geçmeden önce antlaşmayı ilginç aynı zamanda önemli kılan noktaları izah etmekte fayda var. İran ve Amerika Birleşik Devletleri son 40 yılın en çetin düşmanları. Sovyetlerin dağılmasından sonra kapitalizm ve komünizm arasındaki kutuplaşma yerini Batı ve İslam Savaşı'na bıraktı. 11 Eylül hadisesine kadar Batı'nın düşman İslam algısı İran üzerinden şekillendi. İran, takipçilerini Büyük Şeytan Amerika Birleşik Devletleri, Küçük Şeytan İsrail üzerinden motive ediyor ve dünyada var olan zulüm ve fuhşiyatın müsebbibi olarak bu iki ülkeyi hedef gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri ise, Batı'nın değerlerine düşman olan ve mücadele edilmesi gereken İslam'ı, İran'ın temsil ettiği İslam olarak dünyaya sunuyordu. Bunun yanında İran'ın şeriat esaslarına dayalı bir yönetimi, ayrımcılığa dayanan azınlıklar politikası, medyaya uyguladığı sansür, insan hak ve özgürlüklerini ayaklar altına alması, kısaca anti-demokratik uygulamaları vardı. Bu anlaşmayı ilginç kılan nokta burada gizli. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı ötekileştirdiği ve kendisiyle beraber tüm dünyaya ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamayı dayattığı tüm gerçekler hala geçerli İran için. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük şeytan olarak ilan ettiği ve başta Suud olmak üzere Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkilerini uşaklık ve hainlik olarak yaftaladığı tüm gerekçeler de Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Hatta İran'ın zikrettiği cürümlerine binlercesini ekledi bu sürede. Bu şartlara rağmen Tarafların bu yakınlaşması ve dünyaya verdikleri samimi pozlar elbette bu anlaşmayı ilginç kılıyor. Eski dost düşman, eski düşmanda dost olmaz diyenler yüz binlerce yıllık tecrübeye dayanarak bunu söylemişler. İran ve Amerika Birleşik Devletleri dostluk düşmanlık ilkesinde itikatları yerle bir ettiği gibi insanlık tecrübesine de ezber bozduruyor. Antlaşmayı önemli kılansa bu antlaşmayla beraber İran'ın bölgede elde edeceği nüfuz ve ekonomik kalkınma. Yaklaşık 40 yıldır devam eden ambargoların İran'ı zor duruma soktuğu ve Rusya-Çin bloğunun desteği olmasa ekonomik yönden çökeceği bilinen bir hakikat. Bu anlaşma ambargoları kaldırdığı gibi İran'ı Batı için yatırım aladı, Batı ise İran için bir pazar haline getirecek. Ekonomik sıkıntıların ayağına pranga vurduğu ve siyasi emellerini hayata geçirmede ağır davranan İran için bu ekonomik rahatlama hareket esnekliği ve seriliği kazandıracaktır. İmkansızlıkları ve ekonomik sıkıntılarına rağmen Suriye, Irak ve Yemen'de bunca şerre sebebiyet veren İran'ın bu sıkıntılardan kurtulmuş halinin bölgeye nasıl bir tufan olarak yansıyacağı öngörülebiliyor olsa gerek. Bunun yanında tarihi düşman ve rakip olan Türkiye karşısında eline nasıl bir fırsat geçtiği de aşikar. Özellikle AKP hükümetine başlayan Türkiye'nin bölgede parlaması, halkların temsilcisi konumuna gelmesi, istikrar ve yatırım merkezi olması en fazla İran'ı rahatsız ediyordu. AKP'nin iyi ilişkiler ve bölgesel ittifaklar kurmak için yaptığı Onlarca girişim mesebi ve tarihsel reflekslerle İran tarafından geri çevrilmiş ve karşılık bulmamıştır. Yapılan bu yeni anlaşmayla beraber İran'ın özgüven tazelediğini icraatlarından anlayabiliyoruz. Türkiye'de ilk savaş başlatan PKK ile yakınlaşması, resmi haber ajanslarında Türkiye, hususen Erdoğan ve AKP aleyhine Batı'nın diliyle haber yapması, kendisine tanınan imtiyazların ve verilen sözlerin İran'da oluşturduğu ruh halini anlamamız için bizlere ipuçları veriyor. Türkiye bu yeni durumun başına açacağı dertlerin farkında elbette. Ancak İran'ın ve Batı'nın yönetim ve yönlendirilmesinde direkt söz sahibi olan PKK belası bu yeni sürece karşı adım atmasına engel teşkil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ötekileştirdiği ve Batı bloğunu da yanına alarak yıllarca ambargo uyguladığı İran'ı ne oldu da dost ve müttefik ülkeler arasına kattı. Eski düşmanlar ezber bozuk dost mu oluyor, eski dostlar masa altı dostluklarını ilan mı ediyor? Kanaatimizce bu yeni sürecin çok yönlü değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü İran'a biçilen yeni rol bölgede taşların yerinden oynayacağı, Sünni bloğun karşısında Şii bloğun öne çıkacağı ve önümüzdeki yüzyıla etki edecek gelişmelere gebe olan bir süreç. Son 10 yıl içinde yaşanan gelişmeleri de bu yeni antlaşmayla beraber değerlendirdiğimizde meselenin daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz. Irak yönetiminin Sünni direniş ve düşmanlığa rağmen İran yanlısı Şiilere bırakılması, Yemen'de iç işgal hareketi başlatan İran güdümlü Husilerin ilerleme hattını Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının temizliyor oluşu ve son olarak yapılan bu antlaşmayla beraber İran'ın Orta Doğu'yu şiileştirme ve işgal projesine finansman imkanına kavuşması. Biz bu yeni sürecin çok yönlü sebeplerinden iki tanesi üzerinde durmak istiyoruz. 1. 11 Eylül hadisesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı dünyası İslam coğrafyasını fiili olarak işgale başladı. Afganistan işgaliyle başlayan süreci Irak işgali izledi. Afganistan işgali başlamadan önce batıya işgalin hareket planını İranlı yetkililerin hazırladığı Hatemi tarafından dillendirilerek dünyaya duyuruldu. Kendi varlıkları için tehlike olarak gördükleri Afganistan'daki sünni terör örgütlerine karşı NATO birliklerine öncülük etmiş, işgale nereden ve nasıl başlayacaklarına dair onlara yol rehberliği yapmışlardı.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 Şii tabanın sünni direnişi eklemlenmesini ya da yeni bir direniş hattı oluşturulmasını engellemek için dini merceai Ayetullahı Uzma olan Sistani'ye İmam Gaip yani kayıp olduğundan cihat meşru değildir fetvası yayınlatarak Şii direniş hattını kırmışlardı. Aynı Sistani'nin 10 yıl sonra beklenen İmam Mehdi Muntazar henüz gizlendiği mağaradan zuhur etmemesine rağmen tüm Iraklı Şiileri İslam Devleti'ne karşı silahlanmaya davet etmesi en basit haliyle bunaklık, hakikat olarak ancak hainlikle izah edilebilirdi. İran, batıya olan bu yardımlarının avansını Irak'ta yönetim olarak, tam karşılığını da bu yeni antlaşmayla elde ettiği imtiyazlar olarak tahsil etti. Eski dostlar tekrar ittifak kurdu dememiz bundandır. İran İslam'ı kabul ettiğini iddia ettiği günden bu yana hiçbir dönemde bu ümmetin yanında yer almamış, bilakis işgal projelerinin yanında bu ümmetin karşısında olmuştur. Humeyni eliyle gerçekleşen devrim dünya Müslümanlarına acaba dedirtse de İran tarihi kodlarına dönmüş ve devrim kadrolarında İslam ümmetinin karşısında yer alacağını açığa çıkarmıştır. 2. Batı bu yeni hamlesiyle sömürgeleştirdiği ya da dini savaş açtığı bölgelere karşı uyguladığı dengeleme modelini hayata geçirmiştir. Nedir dengeleme modeli? Batı'nın istikrarsızlık ve kaos istediği bölgelerde hayata geçirdiği ve problemleri girift hale getirip üçüncü bir gücün müdahalesi olmadan çözülemeyecek hale getirmesidir dengeleme modeli. Güçlenen bir taraf karşısında muhalif güçlere dolaylı destek vererek önünü açar. Güçlenen bu muhalif blok rekabet içerisinde olduğu bloğu durdurmak, geçmişin intikamını almak ve nüfuz elde etmek için harekete geçer. Bu dengeleme siyaseti Batı'ya şunları kazandırır a. Güçlenmiş ve belirli bir nüfuz alanına sahip olan gücün önünü kesip, onu yerel sorunlarla meşgul ederek gücünün kontrol dışına çıkmasına engel olmak. b. Önü açılan ve dolaylı olarak desteklenen grubun elde ettiği güçle yeni alanlara yönelmesine engel olacak şekilde eski rakiplerle uğraşmasını sağlamak. Bunun içinde etnik, dini veya mezhebi olarak problemli bir geçmişe sahip olanlar arasında dengeleme yapılmaya çalışılır. c. Bölgede bulunan diğer blokların ancak batıya yakın olunarak varlık gösterebileceği ve güç haline gelebileceğine dair kanaat oluşturmak. d. Oluşan denge siyasetinin sorunları içinden çıkılmaz hale getirmesi neticesinde üçüncü bir tarafın ara buluculuğunun zarureti. Ara buluculuk, kurtarıcı, iç işlere müdahale ve sorun çözücü sıfatına sahip üçüncü taraf genelde büyük şeytan Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Olayın bizlere bakan yönüne gelecek olursak, elinde bulunan kıt imkanlar ve yaşadığı darboğaza rağmen estirdiği şer havası, imkanlara kavuşmuş ve ayağında onu yavaşlatan frangalarını çözmüş bir İran'ın neler yapacağının işaretidir. İran'ın bu ilerleyişi başta bilinçli sünniler olmak üzere Haçlılar dışında bölgedeki her kesimin zararındadır. Bu ilerleyişi kıracak iki akım vardır. İlki askeri anlamda İran'ın işgal projesine set olan başta İslam devleti olmak üzere sünni direniş grupları, ikincisi İran'ın ekonomik ve siyasi nüfuzunu kırabilecek AKP hükümeti. Zikrettiğimiz bu yapıların itikadi ve menheci olarak çok farklı noktalarda oldukları bir hakikattir. Elbette demokrasiye inanan ve onun için mücadele verenlerle, Allah'ın pak şeriatı için mücadele edenleri ne aynı din, ne inanç, ne de ideoloji bir araya getirir. Lakin bölgede yeni bir Iraklaşma sürecinin ve Suriye karışıklığının yaşanmaması için, bu bloğun İran'ın hamlelerine ve PKK'nın ilerlemesine rağmen, ortak bir siyaset çerçevesinde hareket etmeleri, birbirlerinin gücünü tüketmemeleri gerekir. İran'ın PKK üzerindeki nüfuz ve yönlendirme kabiliyetlerini bilenler, şu an Türkiye'de yaşanan terör hadiselerinde İran'ın payını da biliyorlar. Aynı zamanda PKK'nın PYD formatının Suriye'de, İran'ınsa tüm bölgede batı tarafından parlatılmasının ve yeni müttefik ilan edilmesinin birbirinden bağımsız olmadığını da. İran'ın ve PKK'nın bölgedeki hamlelerine engel olabilecek bu grupların her biri kendi projesini tatbikle meşgul. Ancak bu süre zarfında İran'ın geri dönüşü zor bir yola girdiği ve her geçen gün ayağını sağlamlaştırdığını görüyoruz. Belli bir süreliğine de olsa her grup kendi hedeflerini bir yana bırakıp bu ilerleyişin önlenemez hale gelmesinden önce ortak bir program çerçevesinde hareket edebilirler. Rabbimizden afiyet istiyor, onun kerem, lütuf ve hıfzına sığınıyoruz. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 42. sayısında yayınlanmıştır.